Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu haftaki programda yeni çıkmış bir kitaptan kalkarak bir kez daha Viko'ya döneceğiz aslında. Aslında Viko ile Edvard Said arasındaki kayıp halkaydı kaydı. Herik Auerbach. Evet. Onun, Eric Auerbach çok... Türkiye'de de uzun süre kalmış bir evet. düşünür değil mi? Nazilerden kaçırır. <gülüyor> İstanbul'da Bilmiyorum. yaşamış, dersler, İstanbul Üniversitesi dersler vermiş bir akademisyen. Aslında Avrupa hümanizmin e, büyük isimlerinden biri Penteon'da özel bir yeri olan bir evet. Mimesisi İstanbul'da yazmış zaten ama çok zor koşullar altında yazmış. Çok bilimsel bir eser ama kütüphanesi dağınık, dağıtık, o göç yıllarında... ...kitaplarını büyük kütüphanesinin yanında taşıyamadığı için... ...çok alıntıları falan... ...gösteremediği bir kitaptır Mimessiz. Ama Edward Said'i daha pek çok kişiyi ama... ...Edward önce özellikle çok etkilemiş bir yazar... ...bir düşünür... ...ve dediğim gibi Vico ile Edward Said arasındaki... ...kayıp halkı ama... Vico, ...sadece Edward Said'i Vico ile tanıştıran... ...şey değil, düşünür değil... ...yeni bilimin Almanca'yı çeviren... Weimar yıllarında... ...pek çok entelektüel... Horkheimer, Adorno, Gadamer, Benjamin onun çevirilerinden tanımışlar Vico'yu ve sanıyorum 1980'lere deyinde o çeviriyle yetinilmiş yani. Auerbach'ın Auerbach Vico çevirisiyle. Hı hı. Bir, i̇ki düşünüş çok önemli Auerbach'ın düşünce dünyasının biçimlenmesinde birisi. 14. yüzyı yaşamış olan Dante. İkincisinden Napoli'de münzevi bir hayat yaşamış olan ve kendi adeta beni unutun demiş olan yaşam biçimiyle Vico. Mico. Vico bir filolog gibi görünebilir ama pek çok konuda yazmış. Hukuk, devlet, insan kurumları, siyasi yaşam, her şey üzerinde yazmış bir düşünür. Şimdi Dante'nin, Dante ile birlikte ele almak lazım. Yani Auerbach'ı izleyerek. Dante'nin önemi e, ilahi komediye bir e, tanrı adaletinin gerçekleştiği bir dinsel bir metinmiş gibi görünmekle birlikte mekanı, araf, cennet, cehennem hep e, dinsel e, bir dünyada geçirmekle birlikte aslında son derece dünyevi bir eser. 16, 14. yüzyıl esasında bir... bir Özerk bireyin kendisini nasıl gerçekleştirebileceğini anlatmaya çalışıyor Dante. Yani şehir devletleri yaşayan insanların nasıl özerk bir birey olabileceklerini bu serüvenlerini yaşatıyor. Auerbach'ın bir sözü var Dante ile ilgili olarak Dante tekil insanın tekil insan Dante'nin eserlerinde doğmuştur diyor. O antik çağla birlikte. Tekil insan gerçekten bir çöküş, antik çağın enkazlarının altında kalmıştı. Ama Dante bunu tek başına, neredeyse tek başına tekil insanı orta çağın sonlarında tekrar geri getirmişti. Her şey demiş, demin de belirttiğim gibi, Auerbach izleyerek belirttiğimiz gibi Dante'de dün, de dünyevi, insanlar dünyevi varlıklar. Hatta kutsal metinlerden, eski ahitten, yeni ahitten esinler taşımakla birlikte ilahi komedya orada... İsa insan olarak bir dünyevi bir varlık olarak bize res, resmediyor. Esin kaynağı öyle. E, Tanrı'yı burada insanların evet yani dinden kopmuş değil, Ortaçağ skolastiğinden kopmuş değiller. Yani ne Dante kopmuş, bütünyle ne de Vico. Bu aslında bunu beklemek, bütünüyle bir beklemek. Yani olurdu. çok şey, e, insanın insanın zihni bir, bir yerde değil. her en geniş ufuklu insanın bile bir sınırları var. Dante için de geçerli, Pico için de geçerli. Ama Dante'deki insanlar o özerk bir, o özerkleşme serüvenini anlatırken e, kefaret ediyorlar, hu huzura kavuşuyorlar, ceza çekiyorlar, e, eza çekiyorlar, ezaya uğruyorlar. Ama e, Tanrı'yı hoşnut etme çabaları yok insanlar. Yani Tanrı'yı hoşnut etmek için kendini feda etmiyorlar orada insanlar Dante'nin eserlerinde. Karar verme özgürlüğüne sahipler. Dante'de hmm. bu çok önemli bir şey. Bir, bir şey daha söylüyor ile ilgili olarak milli dillerin Avrupa'da oluştuğuna, ulema latincesinden halk latincesine geçiyor. Yani halkın okuyabileceği bir metin ortaya çıkarıyor ilahi komedya. Burada bu demokrat bir tavırdır aslında. Yani seçkinlerin dilinden. Halkın diline bir geçiş söz konusu. Ayrıca da İtalya'da tek başına neredeyse tek başına bir milli dili yaratan e, şeydir diyor Dante'dir, Dante. Dante evet. Çünkü Latinceyi bırakıp tamamen İtalyanca yazmış evet. o büyük baş Evet. <gülüyor> bir de habi Aquanlı Thomas Thomas'tan ya da Tomaso'dan aldığı bir kavram var onun. Şimdi Vico'nun. Pardon. Awer bakın habitus kavramı. Bu insan karakterinin çeşitliliğini, zenginliğini gösteren, açıklamak için kullandığı bir kavram aynı zamanda insanların, bireylerin zamansal olduklarını, tarihsel olduklarını yani şey değil çok aşkın bir dönemde, aşkın bir mekanda geçiyormuş gibi görünmekle birlikte ilahi komedya aslında demin de söylediğimiz gibi tarihsel insanların tarih içerisinde, zaman içerisinde yaşadıkları zamanla bağlantılı olduklarını Doğduklarını, geliştiklerini bir süreç içerisinde, tarihsel ve zamansal bir süreç içerisinde kendilerini gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gerçekleştirebilme yetenekleri olduğunu söylüyor. Bu Dante'nin insana olan güveni, yani çağına olan, diğer düşünürlerden, diğer yazarlardan farklı bir bakışı var. Özerk birey, orta çağın içinden çıkan özerk birey, Modernin kapısını açan bir şey aslında bu. Yani, Modernin pek çok olumsuz yönleri de vardır. Ama bireyin özelliğinde vurgulaması söz konusudur burada. Dante'nin şeyi bu. Vico'nun Dante arasındaki diğer ikinci şey Esin kaynağı. Vico'nun bence Edward Said'in de Vico'nun da Vico'cular diyelim. Vico'nun izdaşları diyelim. Vico'nun kartezyen düşünceyi tercih edenlerin üzerinde durdukları, düşün, vurguladıkları yönü şudur. Siyasal hayatı insan yapar. Siyasal kurumların hepsi insan e, eli değinerek yapılmış, insan tarafından yapılmış şeydir. Devlet, hukuk hepsi Eğer insan tarafından yapılmışlar. Aşkın bir güç yaratırmamışlar bunları. Tabii ki kusursuz olamazlar bunlar. Aynı zamanda bunlar bilinebilir ve değişebilirdirler hı hı. insan kurumlar. Devlet de dahil. Değişmez, kutsal olan hiçbir şey yoktur. Siyasal hayatın insanlar eylemleriyle e, gerçekleştiriyorlar. Şimdi buradaki bağ şu, bir özel bireyin Dante'de çıkması, özel insan özel karar insan Tanrı tarafından yaratılır diyor Dante. Skolastik bağlı tarafı bu. Ama aynı zamanda karar verme özgürlüğüne sahiptir de diyor. Skolastikten de bir, bir, bir noktada kopuş da var. İki zıt eğilim bir arada. Ama bizim için önem taşıyan ikincisi tabii ki karar verme özgürlüğüne sahip. Evet. Dikobunu tamamlıyor. irade. Yani. Yaklaşık iki 200 yıl sonra Dikobunu <gülüyor> tamamlıyor. Bütün siyasi kurumları insan yapar. Özerk kendi karar verir, kendi eyler ve bunları yapar. Aynı şekilde de sizi değiştirebilir tabii. Demek ki insan yap, madem ki insan yaptı, değiştirebilir. Geri de evet. evet. Zamansaldır bunlar. Tarihin içerisinde, zaman içerisinde işleme hale gelebilirler. İnsanlar mükemmel olmadıkları için, baştan itibaren mükemmel değildirler zaten. Mükemmel olmayışları, o kusurları zaman içerisinde daha fazla çıkar ve insan bunları değiştirebilir. Hukuk. Bir de şunu söylüyor tabii, insanlık tarihi... Başında bir yabanılık vardır bu yabanılığı biraz Rusya'dan çok biraz değil bir hayli farklı olarak görüyor yabanılık yani yırtıcılık diğer insanlara bir çeşitlilik var insan tarihinde bir çeşitlilik var yaşam biçimleri çeşitli insanlar ama insanda bir yabanılık da var bu ortak payda gibi bir şey aslında yani bunu kabul etmek gerekiyor insan ilerler tarihin içerisinde ilerler ama hep ilerlemez. O barbarlığa geri dönüş de mümkündür diyor. Evet, e o zaman, i̇şte o, o Viggo'nun evet, evet. sarmal dönüşüm. He, helozoni tarih helezoni, anlayışı. He, helozoni tarih anlayışı oradan geliyor tabii. Barbarlığa tekrar dönüş mümkündür. Bunları şey yapması o da tıpkı Dante gibi skolastiğe bağlı bir anda. Ama birey, bir özel bireyi de ortaya çıkarıyor. Yani bir elemleriyle tarihi yapan, olayların gidişatına müdahalede bulunan kendi yaşadığı hayatı inşa eden ama aynı zamanda onu yıkma şeyine ne de gücüne de sahip olan bir insanı ortaya koyuyor Vico bize. Evet, Howard'da bütün bunları getiriyor. Evet, bunları iki tane önemli şey. Yani Vico'nun özelliği şu, Kartezyen düşüncenin egemen olduğu bir dönemde aydınlanmaya eleştirel yaklaşan bir düşünür Vico. Aydınlanma, aydınlanma karşıtı değil. Ama aydınlanmaya eleştirel yaklaşan bir düşünür. Aydınlanmanın pek çok noktasını da da eleştire, eleştirel, yani aydınlamıcı düşüncelerle de eleştirileri var mesela Rousseau, Jean-Jacques Rousseau ile ilgili bir bölümü var bu kitapta. Az sonra sen künyesini vereceksin. Yabanın tuzlu ekmeği attı. Mektupları da dahil belli başlı metinlerinin değerlendiği bir kitap. O. Hatta mimesise de giriş figüral e, tasvir konularındaki belli başlı kavramlarını da tanıtan bir kitap. Orada yazılarda iki tanesi biri yazı var. Çok önemli aydınlanmacı düşünceler üzerine. Bir tanesi Voltaire üzerine. Yani aydınlanmacılarda nasıl bir şey olduğunu e, aydınlamacı düşündüğü bir antisemitizm olduğunu, Hristiyanlıktan kopamadıklarını gösteriyor. Yani Hristiyanlığın Tanrı Voltaire'in Alpler'de gördüğü taşlarda acaba nuh tuhafını gerçekten olmuş mu diye düşündüğü bir bölüm bir an olmuş. Ama özünde bunlar da Hristiyanlıktan kopamamışlardır diyor. Yani Dante nasıl kopsun? Vico da kopmamış. Aydınlamacı aydınlamacılar da kopamamışlar. Evet. Ama şey de pardon Rusya da kopamamış. Yani Rusya'nın da böyle bu, günah, bu dünyada kendisini ara sıra hatalar yapan bir birey olarak değil de devamlı böyle günah çeken birisi olarak gördüğünü söylüyor. Evet şey bu aydınlanmanın son derece önemli bir düşünce olduğu ama... ...onun zaafları ve eksiklerini evet. de bütünüyle eleştirel... Evet. ...yani eleştirel akıl e, açısından evet. aydınlanma çok önemli bir şey getiriyor... ...ama aynı eleştirel akılla da başka e, pozitivizme kayan yanlarının evet, da evet, eleştirilmesi evet, evet, evet, evet, evet. gerektiğini herhalde söylememiz şey, gerekiyor. Tabii, tabii. Bir de Vico'da önemli olan şu... ...ben de yeni bilimi okudumda öyle düşünmüştüm... Ee, ya da yorumlarında da öyleydi aslında bazı yorumlarda. Hayal gücünün ön, insanın tarihinde öyle önce hayal gücü vardı, sonra akıl vardı gibi ya. Aslında değil. Hayal gücüyle akıl hep birlikte. Yani birlikte. hayal gücü insan bazı tahayyül gücüyle, hayal gücüyle yaratıyor kurumları. Akıl, akıl evet akılla da yaratıyor. Aklın da kuşkusuz payı var. Ama hayal gücünün de payı var. Yani şiir hayal gücüne dayanan bir anlatım biçimidir. İnsanları ifade biçimidir. Ama şiirsellik de hayatın içerisinden kopmuyor yani. Hep İyi ki de kopmuyor. Yani hay, hayat hayal gücüne insanlar dayanıyorlar. Siyaseti de hayal gücüyle yapıyorlar aslında. Evet. Bir evet. müzik parçası dinleyelim şimdi bu noktada. Keith Richards'ın All I Have to Do Is Dream, yani Everly biraderlerden. Evet, ee, ama Keith Richards'ın da bu, bu solo çalışmalarından biri herhalde. Evet solo çalışması bir de Keith Richards'ın bu arada evet. ben okumadım henüz ama çok okumayı merak ediyorum. Yani böyle yaz, starların e, otobiyografilerini okumak... E, Pek şey gelmez. Çok yardım görerek yazdıkları şey. Bu kadar derece samimi bir otobiyografisi yayınlandı Keith Richards'ın. Ve kendi küçüklüğünde kütüphanelerde geçirdikleri zamanı anlatıyormuş. Entelektüel Keith Richards ortaya çıkıyormuş. Çok met ediliyor kitap. Yani okumayı istediğim kitaplardan <gülüyor> bir tanesi. Evet. evet onu dinliyoruz Keith Richards. All I Have to Do Is Dream. To Do Dream bir uh, Everly Brothers klasiği diyelim. Onu da efsanevi grup Rolling Stones'dan ayrı olarak söyleyen, icra eden Keith Richards'dan ilginç bir çalışma. Evet, Cuma adlı Adamlar programındayız Açık Radyo'da, 94.9'da ve Erich Auerbach seçkileri Metis seçkilerinden Erich Auerbach daha doğrusu Yabanın Tuzlu Ekmeği adı altında yayımlanan bir seçkiden seçki üzerine çıkarak hem Auerbach'tan önemli bir düşünürden önemli bir bölümünü de eserlerinin İstanbul'da <gülüyor> nazilerden kaçıp İstanbul'a yerleştiği zaman meydana getirmiş olan Erich Auerbach'ın Özellikle de işte Vico, Dante ve Hümanist düşünce üzerindeki... Burjuva Kamusu'nun doğuşu üzerinde. Evet. Orada da çok ilginç yazılar var. Ee, Onun üzerine konuşuyorduk. Tabii bütün o kitabı kapsaması, bir, bir saati Auerba sığdırmak mümkün değil. Mimesis kitabı da yayınlanacak, yani çevrilmek üzere sanıyorum. Bu yani. da çok önemli bir yapıdı. İstanbul'da kalemi almış, figüra üzerine yazılan çok düşüncesinin oluşturduğu temel metinleri İstanbul'daki o çok verimli çok güç yıllar aslında evet. ve aynı zamanda da verimli entelektüel üretim açısından da verimli olduğu yıllar ancak güçlüye karşın. Dante 14. yüzyıldaki Bir de künyeyi de vereyim pardon. Evet. Metis'in yayınlarından yayımlandı Ekim 2011 birinci basımı Martin Viel onun da Seçkisi bu ve sunumu bir de ön sözüyle Sezgi Durgun, Haluk Barışcan, Cevdet Perin ve Fikret Elpe'nin imzalarını taşıyor, çeviriler. Martin Vielon'un uzun bir önsözü de aslında gayet etraflı bir ön sözü de Erich Auerbach'ın İstanbul'daki Hümanizmi başlığını taşıyan bir sunuşu. Bir ön sözün çok ötesinde evet. bir kitap gibi bir şey. Sunuş Türk var. aydınlarını da çok etkilemiş. Mesela Abidin Dino'nun resminin dahi etkisi var. Orada da bir paragrafta da sunuş yazısında değiniliyor ona da. Evet. Dante'nin ve Vico'nun düşünce dünyasını, Auerbach'ın biçimlendirilir iki önemli düşünür olduğunu söylemiştik. 14. yüzyılda Floransa'sında yaşamış olan Dante, Dante, <gülüyor> ...aslında son derece dünyevi konulardan... ...söz etmiş olan Dante ile Vico'nun... ...tarihsellik ve... ...bireyin insanın zamansal olduğu... ...düşüncesinden bahsettik... Ön, ...az önce Auerbach'ta da var bu... ...yani etkili... ...etkilendi, Dante'den aldığı... ...dinsel ve tarihsel olan açıdan... ...dinsel açıdan bakmakla birlikte... ...insanın tarihsel ve bir süreç içerisinde gelişen... ...bir birey olduğunu savunuyor Dante... ...ilahi komedyanın konusu... ...aslında... Tanrısal adaletin gerçekleşmesi değil. insanların hak ettikleri. Dan bize bir dinsel bir ahlak dersi vermiyor. Ama son derece aslında dünyevi ve seküler bir bakışı var. E bir ahlaklı birey nasıl davranır? Yani ahlaklı etik bir insan nasıl olur? E bir ahlak dersi vermiyor ama o bu sorulara cevap bulmaya çalışıyor Dante. E ada yani tanrısal adalet fikrini işlemiyor aslında. Görünülen de o. Auerbach'ın okuduğu biçimiyle Dante daha farklı bir şey. Etik bir birey nasıl olur onu şey yapıyor. Bir de İsa'nın İsa acı çektikleri acıları anlatırken aslında e, Araf'ta çekilen acılar hepsi şey dün, yine dünya bir acılar. Dünyevi, İsa, evet, e, insan. orada <gülüyor> e, Augustus, e, Augustinus'tan e, aldığı bir şey var Auerbach'ın figüral tasvir, de, tefsir pardon. Tafsi, tavsi, tasvir yorum, e, figürel yorum. figüral yorum, bunun e, e, bununla eski ahiti bir Yahudi kanunlarının metni olmaktan çıkarmış. Eski ahitle yeni, met, e, yeni ahit arasında, iki kutsal metin arasında bir bağ kurmuş. Yeni ahitteki pek çok şeyin, fi, figürün aslında İsa'nın İsa'ya haber verdiğini söylemek istiyor eski ahitinde. Augustinus. Bu da Dante böyle bir yönelişin devamı olarak görüyor Averro'a. Augustin, Augustinus'un bu geçişte bu yorumunu oldu benimsemiş Averro figural ta, tasvir ve tefsirlerde. Augustinus'un o eski ahit yorumuna beni benimsemiş. Dante'de de böyle bir şey görüyor. Figürel olarak. <gülüyor> figural şu, iki tarihsel olarak gerçek olan, yaşamış olan, iki var olmuş olan, yaşanmış olan olay ya da kişi yaşamış olan iki kişi arasındaki bir bağlantı kurmak. Farklı zamanlarda yaşamış olabilirler, deneyimleri farklı zamanlara ait ol, olabilir. Ama ikisi arasında bir bağlantı kurmak, biri diğerini delalet etmesi. Eski ahitin birinci, yeni ahite delalet etmesi... ...orada İsa'nın gölgesinin dolaşması... ...orada bir ruh olarak dolaşması... ...onun geleceğini şey yaptı... Yahudilikle Hristiyanlık arasında bir karşıtlık kurmuyor aslında... ...yani karşıtlığı ortadan kaldırmış oluyor böylelikle... Hı hı. ...yorumla, figüral yorumla... Auerbach'ı da çok etkilemiş olan bir yorum biçimidir o... ...bir de tabii Dante'de bir gerçekçilik var... ...yani mekanı çok aşkın bir mekan olabilir... Ama orta çağ gerçekçiliği dedi bir gerçekçilik biçimi var Dante'de. Antik çağ trajedilerdeki karakterlerden farklı şeyler. İlahi komedideki karakterler. İsa, İsa başta İsa'ya delalet eden, Araf'ta nöbet tutan Kato. Kendini Hristiyan canına kıyma, kendini şehit etme, Marty olma. Özgürlük adına yapmış olan kendini intihar etmiş olan Kato var orada. Başka bir figürü alıp oraya koyması. Burada metin, metin olarak da onu söylemiştim. Halk diline, uleman latincesinden halk diline geçişi ne çok önemsiyor au verba. Kilise babalarının bazı kutsal metinleri halkın anlayabileceği dilde yazmaya başlamışlar yavaş yavaş. Buna düşük uslup deniliyor. Evet. Düşük uslup. Düşük uslup. Ama bu halkın anlayabileceği bir dili. Dante'de böyle bir dil kullanıyor. Düşük üslubu kullanıyor. Bir figür, bu figüratçı, figüre çalışmasında aslında İstanbul'da başladı çalışmalardan bir tanesi. Dediğim gibi Augustinus'un figür motifinden büyük ölçüde etkilendiği bir şey. Bir de 17. yüzyılda kamuyla, Fransız kamusuyla yani daha doğrusu Burjuva kamusunun doğuşuyla ilgili bir metni var orada. Hı hı. Bir metin içinde pek çok şey söylemek, söylüyor aslında karmaşık yani sadece kamuyla ilgili değil Fransız kamusuyla. Burjuva kamusunun ilk kez Fransa'da doğduğunu söylüyor. Burada bir ayrım yapıyor. Herkesin kolay kabul edemeyeceği bir ayrım bu. Halk ve kamu. Acaba elitis mi diye söylüyor, düşünüyorsun ama değil. Kamu e, tiyatrodan başlayarak edebiyattan edebiyatı daha ince beğenileri olan tartışan bir topluluktan söz ediyor kamu olarak. Beğenisi incelmiş, aldığı eğitim sonucunda ama ve bütün bunlarda belirli bir ekonomik düzeyi gerektirdiğini söylüyor. Yani 16. Fransız devrimi 1789'da o kadar kendisi radikal olarak tanıtmıştır ki bizlere tarih kitaplarında o kadar radikal bir kopuş olarak anlatılmıştır ki her şey onunla başladığı söylenir. Ama 16. yüzyılın sonlarından itibaren Fransa'da mutlakiyet döneminde bir kamu oluştuğunu, Burjuva kamusunun oluştu, yavaş yavaş oluştuğunu söylüyor e, Awerba. Tiyatroların yapılışından beri, tiyatro, yani klasik Fransız eserlerinin Moliere'i izleyenler halk edebi artık halk değildi diyor. Bir kamuydu. Yani tiyatroda eskiden sandalyesiz yerlerde hizmetçiler gelebilirlerdi. Halktan insanlar gelebilirlerdi. Orada sandalyesiz gürültücü bir kalabalık vardı. Orada oyunu seyrederken dikkat etmesini cebindeki parayı da çaldırabilir. Evet. Ama Molière'in oyunlarını seyreden insanlar başka. Halk değil artık onlar kamuydu diyor. Zevkleri daha incelmişti. Orada otur, herkes oturarak seyrediyor. Ve oyunlar kamuya dönük olarak. Seyircisi artık kamu. Edebiyatta da böyle. E, romanı okuyanlar hep kamuydu diyor. Yani incelmiş beğenileri olan insanlar. Naturalistler, e, sosyalist eğilimli insanlar, yazarlar olabilirler. Konuları da sosyal konular olabilir. Ama okurları o değildi. Okurları yine burjuvalar diyor. Yani ilk kamu e, Fransa'da bir doğmuştur. E, bunu vurguluyor. Kamunun doğuşunda... E, kita yani bu aslında demokrasinin de bir çeşitlilik var burada ya da bir ikili bir, bir, bir sosyolog değil Auerba bir filolog ben bu dönemin sözcüklerinden yola çıkarak bunu açıklayabilirim size bir filolog olarak açıklayabilirim diyor. Bir, bir ön önsezilerim var diyor yani kavunun 16. yüzyılda doğduğuna dair 16. yüzyılın sadece mutlakiyetten ibaret olmadığını saraydan ibaret olmadığını sizlere ön söz, sözcüklerle açıklayabilirim o dönemde en çok kullanılan iki sözcük var şey, saray ve şehir Evet saray aristokrasinin Kralın ve kralın etrafındaki Mekan. mekanı, et, Aristokratların mekanıydı Ama aynı zamanda bir de şehir vardı Şehir halkın mekanı olarak Görülebilirse de bu da bir yanlıştır Şehirde okumuş insanların Burjuvazi'nin mekanıdır. Kamunun doğduğu mekan oradadır. Eskiden tiyatrolar açıkta oynanırdı. Halk şairleri, şiirler söylenirdi. Bunlar yazılan şiirler değildir. Bunlar edebiyatın doğuşunda da çok katkısı bulunmuş şeylerde değildir aslında. Yazıyla sabitlenmiş olması gerekir bir şeylerin. Diyor. Bunu, bence bunu da oldukça önemli bir tespit olarak görmüştüm. Yani okudum orada, altını çizdim. Evet, işin ilginç tarafı mesela A.O. Erich Auerbach hakkında çok da fazla geniş Türkiye'de de bu kadar en önemli yapıtlarını filan Türkiye'de de e, ortaya çıkartmış bazılarını diyeyim. Evet. Buna rağmen e, Türkiye'de de çok yaygın bilinirliği olan bir yazar ve düşünür değil değil mi? Öyle evet değil ama e, ihmal edilmiş bir düşünür. İhmal edildiği için evet de ben siz de, siz de çok onu söyledim. Çok doğru söyledin. Yani e, birinci derecede etkileyen yazarlardan bir tanesi mesela Edward Sayte. Yani Avrupa humanizminin büyük bir öyle pantheon'da çok özel bir yeri olan bir düşünür aslında e, Auerbach'ın. Yani, evet ve yani burada da çok sayıda işte İstanbul Üniversitesi'ndeki evet, insanlarla evet. bu çeşitli dil bilim fakültelerinin daha kuruluş aşamasında ona çok emek Hı -hı. ve evet, evet. şeylerini veren Geolojinin kuruluşunda tek başı, neredeyse tek başına o etkili olmuş. Doğru, evet, yani bir olmaz. de birçok insan da oradan yetişmiş evet, onun doğru, şeyinden. Doğru, Mina doğru, Urganlar doğru. ve pek çok. Orada ön sözde var hepsi aslında. Evet. Mina Urgan rahmetli Mina Urgan'dan da dahil olarak e, hepsi aslında. Evet yani yeterince birazcık ...kadri bilinmemiş, e, hakkı doğru, yenmiş doğru. olduğu da... ...söylenebilecek doğru. yazarlarından ve düşünürlerinden biri... ...dünyanın evet. değil, bilimcilerinden de. Parçaya geçmeden önce ikinci parçaya önce bir şey daha söyleyeyim. Yani Hı -hı. o kamunun doğuşuyla birlikte insanlarda bir ideal doğu beliriyor. Kibar insan, kibar olmak. Hı -hı. Ama kibar olmak da bir sadece ceslerde, konuşma tarzında, uslubunda değil... ...beynilerinde incelmiş olmak. Edebiyattan zevk almak, tiyatrodan almak... E avukat olabilir, doktor olabilir, tüccar olabilir, ticaretle uğraşabilir, her konuda belirli bir mesleği olabilir. Ama kibar insan pek çok konuda konuşmak istiyor. Yani kendisi mesleğinin dışındaki pek çok konuda bilgili olmak istiyor. Bir ideal olarak ortaya çıkıyor burada. Şimdi gentleman yani gentleman aristokrat değil. Gentleman burjuva. Yani kendini iyi eğitim almış, Hı -hı. zevkleri incelmiş bir insan burcu var. Bu biraz da Walter Matthew Arnoldton, Matthew Arnoldton söyledi o. İngiltere'de yeni doğan Burjuvazi'nin kültürsüz olduğunu paraya sahip olan bir sınıf olduğunu ama kültürsüz bir sınıf olduğundan çok yakınır. Yani aslında pek de o kadar kültürsüz bir sınıf değilmiş kamu dediği, kamuyu oluşturan o, o topluluk. Auerban'ın vurguladığı biraz da bu aslında. Evet. Peki bir devam et. Şey daha çabuk. Animal Collective dinleyelim. Leaf House adlı parçayla devam ediyor programımız. Leave House Animal Collective'den dinlediğimiz bir parçaydı ve devam ediyoruz programımıza saat 11.30 bir iki dakika geçerken Cuma'da Adamlar programındayız Açık Radyo 94.9'da Açık Radyo nokta Cumdan dayan yapan ve Metis Metis seçkileri Erich Auerbach Yabanın Tuzlu Ekmeği bunu da Erich Auerbach'tan seçme yazıları derleyip sunan Martin Vielon'un kitabı Sezgi Durgun, Haluk Barışcan, Cevdet Perin ve Fikret Elpen'in de çevirleriyle yeni yayınlandığı geçen ay Metis yayınlarından e, ve onun, Erich Auerbach'ın son derece ilginç çalışmaları ...üzerinde az da bilinen çalışmalarının bir kısmı da yeni gün yüzüne çıkıyor evet, üstelik. Evet. Öyle de ilginç bir durum var. 50 yıl aradan sonra evet. oldukça önemli bir yapıtla karşı karşıyayız. Onun üzerinden Eri evet. evet, Auerbach okumalarını evet. yapmış oluyoruz Çok başka yazarları Çok önemli Sen de, de evet. gibi, ihmal edilmiş bir düşünür aslında. Bizim açımızdan tabii. Yani... ...Türkiye'de daha önce... ...yıllar önce çevrilmesi gereken... ...metinler bunlar aslında. Evet. Ama belki üniversitede yayın evlerini... ...yapması gerekenleri... ...özel yayın evleri, özellikle de Metis yapıyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, olarak. böyle bir durum var. Evet, Auerba... Evet, ...17. yüzyılda Fransız kamusunun... ...doğuşunu anlatırken çok önemli bir... Iki, iki, ...o metin içerisinde... ...birkaç önemli düşünceleri sürüyor. Bunlardan bir tanesi de... ...17. yüzyıl... Fransız kültürünün edebiyatının e, aristokrat bir kültürü olduğu savunulur diyor. Ve bu ders kitaplarına da öyle girmiştir. Ama bu yanlıştır. Yani o, 1789'dan önce de Fransa'da bir burjuva kültürü o saraydan ibaret değildi. O monarşinin etkisi altında da bir burjuva kültürü doğmuştu. Bir kamu oluşmuştu. Onu vurgulamak istiyorum. İkincisi orada Fransız, Fransız devrimi her devrimci düşünce, her devrim kendisi, her şeyin kendisiyle başladığını söyler aslında. Bu da pek de doğru değildir tabii. Kendi tarihini, kendi takvimini yazar, kendi takvimini oluşturur. Evet. Oradaki bir yanlış dikkat çekiyor. Bir başka yanlışa daha dikkat çekiyor. Avrupa'da Fransız Devrimi ile Dünya Savaşı arasındaki dönemin bir surt dönemi olduğu söylenir. Doğru, böyle sık sık dile getirilir bu. yani demokrasiye doğru bir işte olduğu söylenir. Böyle devlet devletlerin kendi çıkarlarını da düşünerek bir uzlaşma dönemi yaşadıkları söylenir. 1914'e deyin. Fakat bu sistemin altında aslında çok önemli sınıf çelişkileri vardır diyor. Yani sınıf mücadeleleri bu dönemde Avrupa'da çok keskindi diyor. Bunun iki nedeni var. Tabi sanayileşmenin doğurmuş olduğu bir güçle bir işçi sınıfı var. Hakkını arayan evet. işçi sınıfı. İkincisi sanayileşme kadar manevi hayatın dünyevileşmesi. Bu basit gibi ikinci dönem nedeni basit gibi görünebilir. Manevi hayatın dünyevileşmesinin neden sınıfın hareketini etkileyebilir? Bütün kurtuluş hareketlerini, bütün hak ve özgürlük mücadelelerini etkileyebilir. Çünkü kurtuluşu bu dünyada arıyorlar artık insanlar. Hayat manevileşmişse, manevi bir sığına kendini hapsetmektense, orada huzur aramaktansa, kurtuluşu, selameti, huzuru öte dünyayı ertelemektense bu dünyada evet. hak ve özgürlüklerini için mücadele ediyorlar. Yani dünye birleşmeyle... Özgürlükler, demokratik hak ve özgürlükler arasındaki bir bağ da dikkat çekmiş oluyor burada e, Auerbach Hemen o kitap, 17. yüzyıl kamusuna giriş, giriş yaptı bir, bir iki paragraf içerisinde çok aydınlatıcı bir düşünce de ileri sürmüş oluyor. Bir başka metin orada Avrupa'da milli dillerin oluşumuyla ilgili bir şey. Roma kültürünün pagan Roma ile Hristiyan Roma arasındaki de bir tarihsel bir... E, ...kopukluk olmadığını söylüyor. Roma İmparatorluğu her yere sarılmıştı, her yere yayılmıştı ve etkisi altına almıştı. Ee, Avrupa topluluklarının etkisi altına almıştı halklarını, Doğu halklarını da etkisi almıştı. Fakat Doğu halkları kendi eski kültürleri oldukları için pek akrabalık, kültürel akrabalık bağı olmadığı için Roma ile direnebildiklerini... ...ama bu bir yandan Germen kabilelerinin, keltlerin hmm. Roma İmparatorluğu'nun etkisi, kültürel etkisi altına kolayca girebildiklerini de söylüyor oradan. Germenler Roma İmparatorluğu'nun zayıf zamanında zaferler kazanıyorlar. Ama yine de Roma'nın kültürü kabul ediyorlar. Roma ediyorlar. Ve kendileri ortadan kalkıyor. Evet. Zafer kazanmalarına rağmen evet. kendileri ortadan kalktı. Adları, sanları bile okunmaz hale geliyor. Çok ilginç yani. Roma İmparatorluğu Pagan Roma etkisini sürdürülebildiği gibi Hristiyan Roma da etkisini sürdürebiliyor. Evet. Hristiyanlık kilisenin yazdığı kutsal metinler Latince... Bütün Avrupa'da e, o Latince şey yapılıyor, konuşuluyor. Latince egemen kültür. Evet, yani halk, ulemanın Latince'siyle kilisenin Latince'siyle halkın konuştuğu Latince arasında bir fark var. Latince bölgeler arasında bir birlik de yok. Leçelere de dönüşüyor. Germen halklar Latinceyi konuşurken kendi sözcüklerini içine katıyorlar. Bir lehçe de oluşturabiliyorlar. Ama bu Latincenin e, o, egemen olması, kültüre egemen olması, halk Latince'si, halkın Latince'si diye bir ayrım da yapmış yapsak dahi bu Latince bir, kendi öz benliklerini, şu yani milli şuurlarını diyelim. Ben o şuuru pek <gülüyor> önemsemem ama kendi şuurların, milli şuurların ve dillerinin Oluşmasını engelliyor. Şimdi milli şu şu bakımdan yani ulusal gibi bakış açısı diye onu aydınlığa kavuşturalım istersen. İnsanların e, dil çok önemli bir şey. Hayatı dille şey yapıyoruz. Hayat dili sözcüklerin içerisinden geçerek tanıyoruz diye bir sözü var orada. Yani e, hı hı. başkaları iletişimi dille sözcüklerle kuruyoruz. Cesler tüm bunlar hep şey tamamlayıcı. İnsan kendisini iyi ifade edebiliyorsa, sözcükleri iyi ifade ne kadar iyi ifade kullanıyorsa söz elini kolunu o kadar az kullanır. Hepimiz kullanıyoruz gerçi ama az kullanır iyi bir insan. Kendisini iyi ifade İ, yani. evet. Sözcük çok önemli sözler ama sözcüklerin de yazıya dökülmesi, yazıyla sabitlenmesi gerekiyor bir edebiyatın, milli edebiyatın oluşabilmesi için kalıcı bir edebiyat. Burada şahs saz şairlerin yaptıkları e, Sözle ifade ediyorlar. Onlarınki okunabilir şiirler değil aslında. Dinlenebilir, sadece dinlenebilir. Meydanlarda dinlenebiliyorsun. Yazılı değil. Ama şöyle bir şeyleri var. Bölgelerin birbirlerinden yani kopuk olduğu bir dönemde... ...lehçelerin bir lehçeyi alıp oradan oraya taşıyorlar. Şehirden şehire gidiyorlar. Arada sıra şatolara da davet ediyorlar. Oraya da giriyorlar. Daha aristokratların mekanlarına da girebiliyorlar. Ama bütün bu gezdikleri yerlerde de dili de bir, birbirlerini bağlama, evet, bağlaya biliyorlar. Yani evet. milli dillerin e, dillerin bir oluşmasında bir lehçelerin ortadan kalmıyor. Bir birlik oluşmasında bir şeyleri var, bir katkıları var. Ama asıl e, önemli olan e, dediği gibi Auerbach'ın vurguladığı gibi o milli dillerin oluşumunu Latincenin egemen olması, uzun zaman egemen olması Avrupa'da halkın anlayabileceği bir dil değil aslında. Yani e, Engellemiş. Sadece Frans bir elitin aslında evet. kullandığı bir dilden evet. ibaretti Latince. O yüzden de... Evet yani dualı, kiliseye gittiğinde duaları anlayamıyorsun Latince'yi. Fransa'da mahkemeler, mahkemelerin kararlarını anlayamıyorsun. Mahkemelerin kararları çok istersen e, talep alanına değiştirilebiliyormuş ama leçelerde de, de, pek anlayamıyorsun yani Fransa'da zaten milli dilin oluşumunda kralın verdiği bir karar var bir, artık de, mahkeme kararlarını de, milli dile çevir Fransızca çevirelim diye böyle bu... evet yani çok da ilginç bir durum var bu böyle bir imparatorluk bir avuç elit bir grubun elitin evet. kullandığı bir dille gidiyor. Ondan sonra da Roma İmparatorluğu yıkılır yıkılmaz dilde tamamen ortadan... Çünkü o, onu kullanan elit ortadan kalkınca dilde... Kal ama uzun yıllar daha Latince gidiyor. kullanılıyor. etkisi gösteriyor Avrupa'da, evet, yani. tabii. Avrupa'da. İtalya'da Latince'nin yani milli bir dilin oluşmasında neredeyse tek başına etkili olan Dante. O demin evet. düşük üsluptan halk için Latince yazıyor. Halkın okuyabileceği daha sonra milli dilin oluşmasına katkısı bulunuyor ee, Almanya'da belki Luther... Yani İncil'i Almanca, Almanca yazması. yazması. Fransa'da ise kralın verdiği o demin sözünü ettim o karar. Mahkeme kararlarının artık Fransa'ya çevirirse halk da anlasın bunları demesi. Yani hüküm giyiyorsun ama anlayamıyorsun <gülüyor> kararı. Evet. Çok istersen çevirebiliyorlar. Bu Böyle bir şey var. Latince uzun zaman Avrupa'da halkların bilincinin kendi öz bilinçlerine ermelerini engellemiş burada hümanistler de aslında bu dilin ortadan kalkması konusunda halkın anlayabileceği bir dil oluşması konusunda pek pek şey akılıyor mu kafa yormamışlar aslında yani Avrupa'ya yayılmış Rönesans 14. 16. yıllarda milletler oluşmuş ama benliklerini idrak edebilecekleri bir dil aslında bu milli dil diyoruz bir edebi dil yani evet. bir edebi dil bunu oluş Pek kolay kolay olmamış ve Latincenin Avrupa'da dediğim gibi bunları engellemiş. Ama halk kutsal kitapları hepsini pek de anlayarak da değil insanlar uzun süre dayatılmış onlar o metini anlamadan. Tabi matbaanın icadında bu arada şey yapmamak lazım yani eserlerin basılması bütün bunlar milli dillerin oluşmasında etka, etkili olmuş Avrupa'da. Evet. Peki hala bir parça daha dinleyebiliriz. Arthur Lee'den dinleyeceğiz bu sefer Everybody Got to Live A guitar strapped around his neck, and he sure could, he sure could play the blues. Ah! A million sunsets She said if you're with me I'll never go away That's when I stopped And I took another look At my baby She said if you're with me I'll never go away Because all The other night, baby, I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh! ...Everybody's Gonna Live... ...atırlıydan dinlediğimiz bir şarkıydı... ...ve devam ettik... ...ediyoruz programımıza... cumalı Adamlar Programı... ...Açık Radyo'da saat 11.46... ...evet konuştuğumuz konuda... ...Erik Auerbach... ...Metis seçkilerinden çıktı... ...Yabanın Tuzlu Ekmeği adı altında... ...değerli bir çalışma... ...Martin Viyalo'nun... ...uzun etraflı bir... ...sunuşu var... Adeta küçük bir kitap niteliğinde yüz sayfaya yakın böyle bir kitap üzerinden Erich Auerbach'ın düşüncesini hem dil bilim üzerindeki diller üzerindeki hem kamunun doğuşu kavramı üzerinde ve pek çok demokrasiye ilişkin sorunları da konuştuğumuz bir sohbet oluyor gene. Humanistlerin özelliği o galiba er Erich Auerbach tarzı tam bir rönesans adı insanı. Evet. Yani, yani insana özgü hiçbir şey ona yabancı değil. Her şeyi evet, yazmış insan. <gülüyor> <abi. gülüyor> evet. Hem, her konuda yazmış. Çok geniş bir bilgisi var başta da söyledik kütüphanesi de savaş dolayısıyla göçmen evet. dağılmış bir bilim adamı için bir akademisyen bir düşünür için çok şey bir şey aslında bir kabus gibi yani kütüphanesinin dağ, özel kütüphanesinin dağılmış olması onlardan yoksun olarak yıllarca yaşamış olması ve ve bilimsel onun ve koca şahinde üstelik de yani bir e, tekinsiz bir durumun da ortasında maddi tabii. güçlükler evet. ailesini geçindirme. ama ona rağmen e, entelektüel e, kapasitesini tam ...bütünüyle kullanabilmiş ve çok verimli bir dönem yaşamışız İstanbul'da evet. aslında. Burada te, ilginç tespitlerden bir tanesi de şu, modernitenin eşiğini, yani ortaçağa geç ortaçağı... ...her şeyi biz modernliğe bağlıyoruz. Modern çağ özgü, kitle iletişiminin e, pek çok şeyi ona bağlıyoruz. Oysa o geç orta, modernitenin içinde doğduğunu söylenen pek çok gelişiminin geç ortaçağda başladığını vurguluyor orada o Erba Modernlik öncesinde, yani modernliğe özgür saydığımız pek çok şey, modernlik öncesinde Orta Çağ'ın da yaşandığı, Orta Çağ aslında e, Antik Çağ'dan, geç Orta Çağ'a kadar da, Antik Çağ'ın çöküşünden, geç Orta Çağ'a kadar da oldukça önemli bir dönüşümler çağı olduğunu söylüyor. Yani çok da durgun bir çağ değil Orta Çağ, bize söylendiği gibi. Son yıllarda işlenen bir konu ama... Evet, yani Ouerbach'ın zamanında yani İkinci Dünya Savaşı çağında hiç böyle bir şey evet. zamanda düşünülen ortaya konan bir şey yoktu Biz... hatırladığım kadarıyla orta evet. Çağ bir karanlıklar çağıdır. O... Hiçbir ışık sızmaz bile. İnsanın Kendin... en karanlık çağında iddia edilen bir şeydi bu aslında. Evet. 1940'ların Avrupasında değil mi? Yani evet. savaşın, iki savaş arasında ve sava İkinci Savaşın yaşandığı yıllarda. Asıl karanlıkça <gülüyor> o zamandı. <gülüyor> belki de Vico o zaman o ondan biraz büyük bir olasılıkla bundan dolayı yani yaşadığı deneyimli kendi deneyimleriyle bağdaştırıyor kendi ilişkilendiriyor Vico'nun söylediklerini barbu insanın bundan daha kötü bir barbarlık olabilir mi? İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarından. Evet. E, ölüm kampları, akrabalarının hısımlarının Holokostlar evet. Oralarda olması. Şu. Burada Orta Çağ'da itibaren söz, yazı ve resmin gelişmesiyle bir Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir medya kültürünün doğduğunu söylüyor. Geç orta çağda bir medya kültürü doğduğunu. Ama söz, yazı ve resme dayalı bir medya. Bu insanların bu üç ortamda çok kullandıklarını ve bu üç ortama bu üç e, araca diyelim istersen dayalı bir iletişim biçimi ya yani farklı toplumların farklı kesimleri bunları kullanmakla kullanmakla birlikte böyle bir e, resme yazıya ve söze dayalı bir iletişim biçimi ve bir medya kültürü Doğru. Çok ee, ilginç bir şey. Bu yani hiç düşünülebilecek bir şey değil aslında. Evet, evet. Yani abartmışsın. Yani o çağ, or, geç orta çağda da medya kültürü mü olurmuş? Evet, yani, yani biz Gutenberg'i falan <gülüyor> bekliyoruz. Hristiyan ve Bizans dünyasında, e, Hristiyan dünyasında özellikle resmin, resim ve yazı arasında farklı iletişim biçimleri ...olarak bir ayrışma da doğuyor. Ee, özellikle halk resmi daha çok... ...yani imgelere daha çok... E Bilmiyor i̇tibar çünkü. ediyor, evet, bilmiyor ki. Ama yazıyı da halkı mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Yani modern çağın özelliklerinden biri o, yazıyı halkı öğretmek. Ulus devletin özellikle yazıyı öğrenen, bilen, yazmayı okuma yazmayı bilen bir yurttaşlar topluluğuna ihtiyacı vardır. Yani devletle ilişkisini yazı ile kurabilir, dilekçe vermesi için, şu, bir şey, kanunları okuyabilmesi ama pek de anlaması önemli değil. Ama okur yazar olması önemli insanların Böyle bir eğitimi alması gereklidir. Böyle bir şey de var. Ama yazı uzun süre tabii ki bir seçkinlerin ayrıcalığı olarak kalıyor. Yani eski ve yeni ahitteki metinleri açıklayan anlamını güçlendirme işlevi var resimlerin. Bu halka yetiyor. Bir de konuşabiliyor. Ama yazı bir ayrıcalık olarak kalıyor. Sıradan insanlar için değil, ruhban sınıf için ve toplumu yönetenler için. Velid yazı. için. Evet. Velidler için. Ee, Orta çağ bu yüzden ama orta çağın gelişmesiyle birlikte okur yazar bir yavaş yavaş da okur yazar bir kamuoyu da iş yapılıyor. Yani okur kamudan söz edebilmek için bir okur yazar bir edebi bir dilin bir kültür dilinin oluşması gerekir diyor. Latin, ulema'nın konuştuğu Latince seçkinler arasında konuşulan bir Latince yazılan bir Latince kültür dili değildir diyor. Olamaz. Evet. Yani, olamaz zaten. Evet. Evet. Evet. Bu, kamuyu yaratan öncelikle Latincenin avamlaşması burada tenisçi gibi geliyor avamlaşıyor ama aynı zamanda e, kamu yürüdüğünde burjuva kamusundan söz ediyoruz seçkin bir sınıfın beyinleri gelişmiş bir sınıfın do, edebi dili Fr bütün Avrupa'da Fransa'da diğer İtalya'da bütün Avrupa'da Avrupa'nın her köşesinde bir kültür di, kültür dillerinin oluşmasını burjuvazinin katkıda bulunduğunu söylüyor, söylüyoruz ama aynı zamanda bir avamlaşmadan latince'nin avamlaşmasından geçerek buraya geldiklerini söylüyor burada İlginç olanı yaptığı saptama bu. Ama aynı zamanda halk ile bunu yaparken halk ile kamu arasında bir ayrım yapıyor Auerba. Yani kamu farklı bir şey. Kamu okuyan, izleyen. Halk tiyatrolarını, iskemdesi seyredenler halk. Evet. Moliere'i seyredenler ama kamu. Aradaki fark yani bu iki bu benzetme sanıyorum bu e, far, aradaki farkı açıklayabilir. Bunlar halkın konuştuğu ama yazılamayan dil olarak kalıyor yani şeyde latincede avam latincesi de öyle konuşuluyorsun çeşitli diller kendi dillerini katıyorlar halklar demin verdiğimiz cermin halklarındaki gibi kendi sözcüklerini uydurdukları sözcükleri de katıyorlar lehçeler oluşturuyorlar ama yazılamayan bir dil yani kültür dilinde oluşabilmesi için yazılı bir dilin oluşması sözün sabitlenmesi gerekiyor yazının burada ikili bir işlemi var evet, Hem yönetim aracı olması. olarak oluyor hem yönetiyorsun, nüfus kayıtlarını yapıyorsun, asker al, vergi kayıtlarını yapıyorsun. Yazı bu bakımdan önemli. Ayrıca insanlara tebligat yapabilmen için, yazılı tebligat yapabilmen için ya da dilekçe vermeleri için yazıyı bilmeleri gerekiyor. Okuma yazma oluştu. Çok bilmeleri gerekmiyor ama okuma yazma. Evet. Bunu öğreteceğiz. Dilekçe yazacak cevap. Zorunla eğitim. Bu. Vergiyi okuyup, okuyup ödeyecek yükümlülüklerini kadar. Yükümlülüklerini bilmesi gereken evet. bir halk. ...kaç yıl hapis yediğini, ne kadar vergi cezası ve mahkeme kararlarını da okuyabilmesi için. Kralın o verdiği fermanın çevirin fermanı bu. Yani. Evet. Ama yazı aynı zamanda bir kültür dilinin, kültür kültürün oluşması açısından... ...kültür dilinin, kültür ortamının oluşması açısından çok önemli. Yani o sas şairlerinin dili e, yaptığı bir kültür şeyi... Sayılmıyor. Ya da A. Erbach'ın söylediği gibi iddiası ki bence doğru bir iddia. Say, saymıyor ona. Ee, böyle bir kamuoyu ancak yazılı kamuoyu An dediğim şey hatta e gazetelerin doğuşunun, gazetelerin çıkmasının kamuoyunun da do gelişmesinde, yayılmasında, büyümesinde etkili olduğu söylenir. Gabriel Tardım mesela konuda bir şey vardır. Gazetelerin çıkması. Günlük basının ortaya çıkmasıyla kamuoyunun gelişmesine. Doğru, o da doğru. Yani yazı yazı kamuoyunu oluşturduğunu söylüyor. Ee, bu, bu bence çok önemli. Bir şey daha var. Ee, kitapta, kitapta dedim az önce söylediğimiz gibi ele almadı çok az şey var aslında. Evet, ben Burstum. de bu noktada ufacık bir parantez açayım. De. Hazır reklam yapma fırsatı da ender Tabii. geçiyor elimize. Yani yazı kalır adı altında yani evet. açık kitabı. ...da nihayet yayınlayabiliyoruz işte yakında dağıtıma girecek evet, bu doğru, ayın sonunda doğru, da. Doğru. Onun alt başlığı da açık kitap yazı kalırdı. Biraz da böyle bir şey sözlerin uçuşundan sonra yazıyı rapt etmek kültür evet. aktarımı konusunda için. Evet fakat zamanımızda yani teknolojinin bir faydası da var teknolojiye tapınanlardan diyeyim ama radyolarda yani sözünde saklanma şeyi de var artık. Evet var yani, tabii. Yani uçmuyor söz, uçup kalmıyor. Kalıcı arşivle, arşivleyebiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. O da öyle bir şey de var. Pek çok radyonun yani hele podcast gibi bir evet, yöntemle evet. şimdi istediğin zaman, istediğin programı zamanda, indirip boş bir zamanda dinleme tekrar üzerinden dinleyip evet, düşünme bu... imkanı da var ama gene de yazının bu aktarım, iletişimdeki evet. rolü apayrı bir önem halde ediyor. Nasıl bir radyo programı oldu, neyi sakladığını, neyi İHPOT'la dinleyicilere her, her daim sunabildiğin yani evet. de önemli. Müzik dinlemek isteyenler var ama bir kültür programında dinlemek isteyenler, onu da görmek isteyenler, her canları çektiğinde, istediklerinde dinlemek isteyenler de var. Neyi sakladığında da çok önemli burada tabii. Averbağ o imgelerin halkın çok kullandığı imgelerin zamanla kültürünün kültüründe doğmasına bir kof kof kültürünün doğar. Yani sadece yüzey olarak var. Yani 20. yüzyılın ne zaman o yazını bilmiyorum ama oldukça yani imgelerin egemen olduğu bir kültürün doğduğunda söylüyor zamanla yazıya karşı. Yani bayağı öngörülü bir evet Zaten muhterem olduğu yani, apaçık ortada. Önemli bir düşünür hı hı. yani. Şu okuyan kamunun yerini seyreden kitleler, yığınlar aldı. imgelere bakan kitleler aldığını söylüyor. Geçen haftalarda şeyi söyledi. E, seyirciden bahsettik Ranciere'nin ama buradaki başka bir seyretmekten bahsediyor. İmgelerin karşısında reklam imgelerinin. Evet evet. Yani. Mimesis'in de önemi evet. bir kez daha orada tabii yansıtıyor. Evet. Yani. Yeniden üretim teknolojilerinin, bütün bunların da insanların o imge kültürünün de, o gelişmesinde etkili olduğunu söylüyor. Evet, çok iyi oldu bence de. Yani üzerinde pek düşünmeyen, hatta unutulmuş diye sayabileceğimiz Üstelik de en önemli eserlerini de İstanbul'daki kalışında yaratmış, ortaya koymuş olan Erik Erik Averba üzerine konuşma fırsatı bulduk. Bu şekilde bitiriyoruz artık. Hepinize günaydın. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz. Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.